Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Kara Elmas. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz, teknik masada da Selahattin Çolak bana destek oluyor. Bugün stüdyoda konuğum yok, bu programda ağırlık olarak konuk alıyorum ama ara sıra böyle konuksuz programlar da yapmayı düşünüyorum. Ve bugün de son zamanlarda gündeme gelen ve bence sürekli de gündemde kalması gereken bir konudan bahsedeceğim size, atlı faytonlar konusundan. Son dönemde belki görmüşsünüzdür bazı il ve ilçeler atlı faytonları kaldırdığını açıklamaya başladı Türkiye'de. Ee, ama İstanbul'da, adalarda hala kullanılmaya devam ediliyor ne yazık ki. Şimdi bir de yaz geldi. Ee, turist akını oluyor tabii adalara. Özellikle de <gülüyor> yaz aylarında daha fazla çalıştırılıyorlar atlar sıcaklarda. Ve sık sık çok vahim görüntülerle karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Ee, bir de geçtiğimiz pazar günü. Kadıköy'de e, gerçekleşen bir eylemden bahsedeceğim size. Hayvan özgürlüğü aktivistlerinin gerçekleştirdiği bir atlı fayton kaldırılsın eylemiydi bu. E, ve orada katılanlarla röportaj yapma şansım oldu. O ses kayıtlarını dinletmek istiyorum e, bugün. E, ama buna geçmeden önce dünyada bazı olumlu gelişmeler de oluyor hayvan özgürlüğü adına. E, o iki haberi vererek başlamak istiyorum. Birincisi Kanada'dan güzel bir haber geldi geçtiğimiz hafta. Kanada yunus ve balinaların esaret altında tutulmalarını yasakladı. Yani bu canlıların tutulduğu yunus parkı, akvaryum gibi e, yerler var biliyorsunuz. Buralarda hapsedilmelerini yasaklamış oldu. Ve e, bu başarının uzun süreli bir hayvan özgürlüğü mücadelesi sonunda geldiği söyleniyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de yunus parkları var. E, buralarda yunuslar esaret altında tutuluyor. Ve e, bir de platform var Yunuslara Özgürlük Platformu adında. Bu platformda yıllardır parkların kapatılmaları için bir mücadele veriyor. E, i̇kinci haberim ise Kamboçya'dan. Kamboçya'da Angkor Wat tapınağı alanında filler kullanılıyormuş turistik amaçlı olarak, yani turistleri sırtlarında taşıyarak gezdiriyorlar filler burada. Gezdirmek zorunda bırakılıyorlar diyelim. E, burada 14 tane fil, her sene gelen 2,5 buçuk milyon turistin taşınmasını. Ee, ...onla uğraşıyor ve tabii sıcak havada yine. Ee, bundan üç sene önce de fillerden biri e, turistleri taşırken yere yığılıp ölmüş. Ve hayvan özgürlüğü aktivistleri de yıllardır kaldırılmasını talep ediyorlarmış. İşte geçen hafta Kamboçya'da bir açıklama yaptı ve fillerin bu şekilde kullanılmasını... ...2020'ye kadar kaldıracağını açıklamış. Bu haberle birlikte Türkiye'deki atlı faytonlar konusuna dönelim... Atlı faytonların Türkiye'de yaşadıkları Kamboçya'daki fillere benziyor bence biraz. Bizler de ne yazık ki o görüntülere çok aşinayız burada. Yani aşırı sıcaklarda çok uzun süre çalıştırılınca oldukları yere yığılan, bayılan hatta ölen atların görüntülerini görüyoruz çok sık medyada. Yazın bu fayton zulmünden e, ölüyorlar. İşte kışın açlık, susuzluktan, hastalıktan e, ölüyor. Denize atılıyor bu atlar. Bu haberleri zaten arattığınızda e, birçok haber çıkıyor. İnternette de. Şu anda da adalarda toplam 1500 kadar at yaşadığı söyleniyor. Ve aşırı çalıştırılma ve yaşadıkları zalim koşullardan dolayı sadece adalarda yılda 400 tane atın öldüğü biliniyor. Bir atın yaşam süresi normalde 25-30 yıl olabilirmiş. Bilmiyordum bu kadar olduğunu. Fayton'a koşulan atlar ne kadar sürede ölüyor peki? Sadece 2 yıl yaşayabiliyorlar. Yıl. Yani bunu insan ömrüne çevirecek olursak, insan ömrü ortalama 80 yıl desek, e, bu şuna tekabül ediyor. Aşırı çalıştırıldığı için daha 5-6 yaşında bir çocukken ölen çocuklar düşünün. E, atların durumu, faytona koşulan atların durumu ne yazık ki bu kadar vahim görünüyor. E, i̇şte en başında dediğim gibi bazı il ve ilçelerde belediyelerin yasaklamasıyla, yasaklamasıyla kaldırılıyor bu faytonlar. İki yıl önce Adana'da kaldırılmıştı. Ee, geçtiğimiz ay Kuşadası'nda kaldırıldı ve 10 Haziran'da da Antalya'dan bir haber geldi. Antalya'da atlı faytonların yasaklandığı açıklandı. Ama İstanbul'da, adalarda ne yazık ki devam ediyor. Ee, biraz daha komplike bir durum olduğu söyleniyor burada ve pek gelişme kaydedilmiyor gibi görünüyor. Ee, bir yandan da tabii bu adalardaki faytonların kaldırılması için de yıllardır devam eden bir mücadele var. Hatta geçtiğimiz yaz başında Cumhurbaşkanlığı seçimi var diyeyim 4 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tam bir sene önce bundan bir resimle tekrar gündeme gelmişti fayton atları resmi belki hatırlayacaksınız şimdi onlarca at bir gemi güvertesindeydi tıkış tıkış ve adalara götürüyorlardı götürülüyorlardı çalışmak için çalıştırılmak için. Atların hallerini bilmiyorum gördüğünüz mü kemikleri sayılıyordu e, zayıflıktan. İşte yavrular vardı aralarında ve güneşin altında üstleri açık böyle taşınıyorlardı. Ve tabii bu görüntüler bayağı bir tepki uyandırdı o dönemde. E, hatta tabii seçim öncesi mitinglerin filan da yapıldığı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, yeni kapı mitinginde buna değindi. Şunu demişti. Adalardaki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli adımları attık. Adalardaki atları faytonların boyunduruklarından kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Hatta bu açıklamayı takiben hemen haberler çıktı. Adalarda faytonlar kaldırıldı. İşte elektrikli faytonlar geliyor falan diye ama bir kutlama havası da oluştu. ...aktivistler arasında ama ne yazık ki bir şey değişmedi sonradan. Hala devam ediyor adalarda adlı fayton kullanımı. Şimdi bir de faytonlarla ilgili yayınlanmış bir rapor var. Oradan bazı bilgilere yer vermek istiyorum kısaca burada. Hafta sonu yapılan bu eyleme geçmeden önce. Bu rapor bahsedeceğim Adalar Savunması ve Heybeli adı Forumu tarafından hazırlanmış. 2014 yılında. 2016'da da güncellenmiş... Başlığı adalarda faytonlar ve atlar ve e, şunlar söyleniyor raporda. Hazırlanan çeşitli talimatnamelerde bir kişinin sadece bir faytonu olabilir. Notlarına karşın 5 ila 30 civarında fayton sahibi olan faytoncular bulunmakta. Çeşitli ilişkilerle alınan bu faytonlarda çok düşük ücretlerle eğitim ve destek hizmeti alamayan fayton sürücüleri çalıştırılmakta ya da faytonlar kiralanmaktadır. Büyükada'da birden fazla faytonu olanlar faytonların işletmesini sezonluk olarak atlar dahil 30 ila 50 bin TL arası fiyatlarla kiralamakta. Ortalama 150 bin TL'ye de ruhsatlar devredilmektedir. Yani müthiş rakamlar gerçekten. Kiracı faytoncular ve ruhsat satın alanlar bu bedelleri ödeyebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için atlarını ve faytonlarını zorlamakta. Atların aşırı çalıştırılması standart uygulama haline gelmektedir. Kiralık fayton kullanıcıları borç, kredi, aylık ödeme baskısıyla yaşamaktadırlar. Bunun sonucu olarak özellikle Büyükada'da birkaç yıl öncesine kadar bir saati bulan ve molalarla bir buçuk saate kadar uzayan büyük ya da küçük tur seferleri 30-45 dakikaya kadar düşmüş, durağa girerek yeniden müşteri alarak kazanç elini elde etmek isteyen fayton sürücüleri artmıştır. ...deniyor bu raporda. Yani bu büyük ya da küçük turun... ...yarı e, süreye indirilmesi... E, ...kim bilir hani nasıl e, yapılıyor. Çok daha hızlı gitmeleri gerekiyor... ...tabii ki e, atların... E, ...kırbaçlarla tabii götürülüyor bu atlar... E, ...orada sıcakta. Bir kısmı daha var... ...orayı da okuyayım. Bu zorlu ekonomik koşullarda... ...ölesiye çalıştırılan ve tekrar çalışamaz... ...duruma gelen atlar... Ya da yaşayamaz duruma da geliyor atlar. Onu da ben ekledim. Sezon sonunda ya kaçak kesimhanelere gönderilmekte ya kaderine terk edilmekte ya da Heybeliada ve Burgazada'daki faytonculara bin lira gibi düşük bedellere satılmaktadır deniyor rapordan. E, raporun tam metnini internette de bulabilirsiniz ama ben de program bloğuna ekleyeceğim. Evet yani adalarda durum... ...karışık, insanların geçimi de söz konusu... ...ve kolay değiştiremiyorlar belli ki... ...ama bu koşullarda da atlara yapılan bu işkence... ...göz göre göre devam edemez herhalde... Ee, belki biliyorsunuzdur... ...daha önce de burada da bahsettik bu programda... ...meclis içinde bir hayvan hakları... ...araştırma komisyonu kuruldu... ...bu sene başında ve çalışmalara başladı... Ee, ...haziran ayı başında da... ...çeşitli sivil toplum kuruluşları... ...farklı hayvan türlerinin... ...haklarını savunma amacıyla... ...bu komisyona sunumlar yaptılar... Atlarla ilgili de bir sunum yapılmış. Faitona Binme Atlar Ölüyor inisiyatifi kurucusu ve koordinatörü Elif Ertürk Narin fayton atları konusunda bir sunum yapmış komisyona. Yani komisyonun gündemine taşınmış bu konu. Ve geçen hafta da e, bir haber çıktı bununla ilgili Ada Gazetesi sitesinde. E, bu habere göre komisyon faytoncularla ilgili inceleme başlatmış. Ve de 23 Haziran seçiminden sonra bir rapor hazırlayacakmış bu konuda. Haberde şöyle diyor... Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu hayvanseverlerin tepkilerini toplayan faytonculuk mesleğini faytonlarda kullanılan atların yaşam ortamı ve çalışma saatlerini yerinde incelemek amacıyla Büyükada, Heybelada ve Burgazada'ya gidecek. Komisyon üyeleri ticari amaçlı kullanılan atların durumunu yerinde gözlemleyecek ve faytonlarla faytoncularla görüşmeler yapacak deniyor. Komisyon Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yelde şöyle demiş... Gözlemlerde bulunmak üzere ziyaretlerimiz olacak. Özellikle İstanbul adalarda faytonlarla ilgili sıkıntılar var. Kamuoyuna da bu sıkıntıların çerçevesi yansımıştı. Biz de komisyon üyeleri olarak sorunun kaynağı ve alternatiflerin neler olabileceğini kendi gözlerimizle görmek üzere adalara gideceğiz. Ayrıca barınaklara giderek örnekleri yerinde inceleyeceğiz diye konuşmuş. Barınak derken herhalde ahırları demek istemiş. Ee, bakalım seçim sonrasında bu konuda nasıl gelişmeler olacak. Şimdi atlı faytonlar konusunda biraz gündemi öz özetlemeye çalıştım. Ee, bir kısa müzik arası verelim ve sonra da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen bu eylemden bahsedeceğim. Kadıköy'de hayvan özgürlüğü aktivistleri toplandılar demiştim. Ee, belediye başkanlığı seçimi öncesinde faytonların kaldırılması taleplerini dile getirdiler. Ben de oradaydım. Eylemcilerle kısa röportajlar yaptım. Ses kayıtlarını müzik arasından sonra yayınlayacağım. Şimdi gelen şarkı... ...Suzanne Sündfer... ...Torn to Pieces... He said. 94.9 Açık Radyoda Türlerin Yaşam Hakkı programına dinliyorsunuz. Faytona koşulan atları Konuşuyoruz atların durumlarını ve bu atların özgürleşmelerine dair talepleri konuşuyoruz bugün. Ee, geçtiğimiz pazar günü yapılan bir eylemden bahsedeceğim demiştim. 16 Haziran'da Kadıköy'de bir eylem gerçekleştirildi. Atlı faytonların adalardan da kaldırılması talebi dile getirildi burada. Eyleme katılan hayvan özgürlüğü aktivisti gruplar içinde Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi vardı. Bu bir gerçeklik küpü eylemiydi. Yani gerçeklik küpü eylemi nasıl oluyor bir, biraz anlatayım. Katılanların yüzlerinde beyaz bir maske oluyor. ifadesiz ve beyaz bir maske. Ellerinde de laptoplar ve tabletler var. Kare şeklinde diziliyorlar. Ve e, ekranlarda meydandan geçenlere doğru dönük duruyor. Bu ekranlarda aynı video gösteriliyor. Bazı, e, bazı aktivistler de pankart tutuyorlar. Sessizce duruyorlar aslında. Videoda e, faytona koşan atların görüntüleri oluyor. E, ve adlı faytonların kaldırılması talebi yansıtılıyor tabii. E, i̇skele meydanından geçenler değişik bir manzara ile karşılaşıyorlar. Tabii o zaman dikkatleri çekiliyor. ...ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Yaklaşıp bakanlar oluyor, bakmamaya çalışanlar da oluyor. Birçok farklı tepki yaşanıyor. Bir grup aktivist de bir yandan flyer dağıtıyor. Ve oradan geçenlere eylemle ilgili bilgi veriyorlardı. Ben de orada hem aktivistlerle hem de ilgilenenlerle, soranlarla sohbet etme fırsatım oldu. İki saatin sonunda da eylem hayvan özgürlüğü aktivisti Zülel Kalkandelen'in basın açıklamasını okumasıyla sona erdi. Kendisini bu programda da konuk olarak ağırlamıştık. Şimdi aktivistlerle yaptığım bu kısa röportajları e, dinleteyim size. Hem sokağın sesini de duymuş olalım. Merhabalar. Merhaba. İsmin nedir? Pınar, ben. Hayvan özgürlüğü aktivistiyim. Evet, eylemine geldin. Attı faytonlar kaldırılsın. Hashtag'iyle. Evet. Elan başladı. Evet. Ee, sen de biraz önce gerçeklik kübünün içindeydin. Evet şimdi ben bir gerçeklik küpünü isterseniz açıklayayım size. Tamam. Siyah kıyafetlerle geliyoruz. Ee, elimizde beyaz e, bir maske yani yüzümüzde beyaz bir maske ve bilgisayarları tutuyoruz. Bilgisayarlarda da hepimizin ortak bir videosu oluyor ve bu ortak videoda da e, şu anda atların sistematik şiddetiyle ilgili e, gösterilen görüntüler var. Bunları insanlara gösteriyoruz. Ben de demin oradaydım. Şu an hatta ellerim titriyor. Bileklerim çok ağrıdı. Yarım saat boyunca tuttum. Peki maskenin arkasından neler gördün? İnsanların ilgisi nasıldı? Yani şöyle biz mezba videolarında da yaptık aynı şeyi. Ee, şu anda da yapıyoruz. Tabi maskenin arkasında olmak çok farklı. Çünkü size fark etmiyorlar. Sizi e, e, şey yapmıyorlar yani görmüyorlar. Onu fark edebiliyorsunuz. Tamamen görüntülere Odaklanıyorlar ve görüntülere bakarken insanların o yüz ifadesini gördüğünüzde tabi siz şey yapıyorsunuz. Amacıma biraz evet ulaşmışım. İnsanlara bir şeyler gösterebiliyorum diyorsunuz ee, O iyi oluyor tabi hepimiz için. O motive ediyor bizi. Ee, şimdiye kadar bütün gerçeklik küpe eylemlerimde ben hani beni motive eden tek şey o maskein arkasında gördüğüm suratlar ve yüz ifadeleriydi. Ee, onlar gerçekten etkiliyor bizi. Hepimize etkiliyor yani. Konuştuğumuzda da öyle. Aynı zamanda da vegansın var değil mi? Evet veganım. Aslında burada olmamın en büyük sebeplerinden biri vegan olmam diyebilirim. Yani çünkü hayvan haklarını savunmanın en temel yani en ilk adımı zaten vegan olmak. Ee, vegan olmak ne demek? Tabii ki hayvan özgürlüğü demek. Hayvan haklarının en temel şartı hayvanların özgürlüğü. Ee, burada da atların köleliğini göstermek bizim en temel vazifemiz aslında. Ee, uygulanan sistematik şiddetin yanında bir de atların köleleştirilmesi var. Benim okuduklarımdan bildiğim kadarıyla atların ev, evcilleştirilmesi 500 yılı bulmuş. Yani aslında özgürlüğüne çok düşkün hayvanlar. O yüzden nasıl kedi köpeği kendimize sorumlu hale getirdiysek yani biz bizsiz yaşayamıyorsalarsa şimdi bir tür daha bunun, için, bunun içinde olsun istemiyorum. Atlar bunun içinde olsun istemiyorum. Yani bizim kölemiz olsun istemiyorum. Ve hayvan kölelerinin kalkmasını istiyorum ve herkesin vegan olmasını istiyorum. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Isim nedir İsmim Sezgin. Merhaba Sezgin İnce El. Merhaba Sezgin. Ee, neden buradasın? Biraz anlatır mısın size? Neden buradayım? Ben aslında Almanya'da yaşıyorum. Aslında İstanbulluyum. Kadıköylüyüm. Ee, adaları... Klasik bir İstanbul olarak adalara tabii ki gidip gelmiştim sürekli var ve bu hep böyle içimi yakan bir konuydu çocukluğumdan beri bu konunun bilincine varmadığım zamanla bilincinde olmadığım zamanlarda bile hep içimi acıtan bir konuydu ki biz ailece adaya, adalara gittiğimiz hiçbir zaman fayton e, kullanmazdık hiçbir zamanda böyle bir isteğim olmamıştı hep üzülüyordum bu konuyu da internetten uzun zamandır takip ediyorum. Ee, ve burada oluşum şu anda İstanbul'da iki haftalığına e, burada, Buradayken buna denk gelmesi e, Beni sevindirdi açıkçası bu eyleme denk getirmem Hemen gelmek istedim, katılmak istedim Böyle Bir gerçeklik ilk eylemindeyiz Aynen ee, Sen nasıl katkıda bulundun, ne yaptın? Ben en çok flyer dağıttım insanlarla birebir konuştum Çok güzel bir deneyim e, Çok farklı bir deneyim Çok e, daha önceden çok fazla deneyimlediğim bir etkinlik, aktivistlik türü değildi ve çok hoşuma gitti. Birebir iletişimde olmak, yüz yüze konuşmak, ilgilendi. ilgi çok vardı, ilgi çok vardı. Bana denk gelen herkes aslında bu konuyla ilgili kendilerinde de üzgün olduğunu söylediler. Ne yapılabilir, ne yapabiliriz, mafya mı bu gibi sorular geldi. Evet. Bana gelen herkes bu konuyla ilgili ama kesinlikle en az bir kez üzgünlüğünü belli etti. Bunun üzerinden başladık konuşmaya. Tabii ki vaatler veriliyor. Vaatlerin verilmesi. Evet ama böyle bir istek var insanlarda istek var. Biraz belki şey bir nasıl diyeyim? Ya biz ne yapabiliriz ki? Elimizden de bir şey gelmiyor. Değiştirsinler bunu şeklinde gelen insanlarda oldu. Onlara da yapılabilecek aslında her şeyin bir katkı olduğunu söyledim. En azından bu konuyu yaymanın e, farkındalığı arttırmanın, sosyal medyada paylaşmanın, ağızdan ağızda dağıtmanın hepsinin büyük bir katkı olduğunu bahsettim insanlara. Böyle bir e, eylem gerçekleştirdik. Evet. Tamam, çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Siz hayvanlara, hayvanlarla dayanışma inisiyatifi. Kısaltması, kısaltılması. Kısaltılması. Haydi olarak geçiyor. Aslında biz üniversiteli öğrenciler topluluğuyuz aslında. Üniversitelerde ee, bu hayvan özgürlüğü düşüncesinin ya da e, veganizmin e, daha fazla yaygınlaşması için mücadele ediyoruz. E, tamam üniversite öğrencilerden oluşuyor. A, esasında e, Haydi kurmadan önce de üniversite mücadelesi veren insanlarız biz yani. Üniversiteliler. Farklı farklı üniversiteler var. İstanbul Üniversitesi, e, Marmara Üniversitesi, işte Medine Üniversitesi var. Birkaç tane daha üniversite var böyle. <gülüyor> üniversitelerden bir araya gelmiş bir inisiyatiksiniz. Evet, evet. evet, atlara özgürlük diyoruz. Hı. Atlı faytonlara Hı. karşı yapıyoruz bu elemi. Farklı şekillerde fayton olabilir ama atlı fayton o, olamaz diyoruz olmamalı diyoruz onların özgürleşinmesiyle. İnsanet olarak katılıyorsunuz onun dışında neler yapıyorsunuz? Ya onun dışında işte okullarda mesela işte öğrencilerin vegan yemek seçimlerine ulaşabilmesi için bununla ilgili mücelliler yapıyoruz. Onun dışında işte insanlara veganizmi anlatabilmek o bu düşünceyi yayabilmek için okumalar yapıyoruz bazı okumalar yapıyoruz film gösterimleri oluyor. Ayrıca yani işte sokakta yaşayan hayvanlar için ee, kedevi köpek evi falan yapabiliyoruz böyle. Peki üniversite öğrencileri size ulaşabilirler ve sizinle birlikte çalışabilirler. Tabii tabii kesinlikle bunun için mücadele ediyoruz zaten. üniversite öğrencileri. Yani Esasında şey üniversite dışından da olabilir fakat e, biz e, Haydi'yi kurmadan önce de üniversite mücadelesi yürütenler ol olduğumuz için e, mücadele, yani e, daha çok üniversiteli öğrencilerle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet son konuştuğum arkadaşın ismini <gülüyor> kayıt sırasında almayı unutmuşum. İsmi Bekir. Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifinden olan. Ee, bütün bu arkadaşların söylediği gibi hakikaten benim de e, oradaki gözlemim toplumda aslında önemli bir kesim atları kurtarmak için bir şeyler yapılmasını istiyor. Ee, ve bu konunun bilincindeler. Bunun da tabii gerçeklik küpü gibi e, eylemlerin ve konuyu gündemde tutmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da Hatırlatalım, adalardaki bu sorunun çözümü büyükşehir belediyesine bağlı Ukome yani ulaşım koordinasyon müdürlüğünün yetkisinde. Umarız onlar da yükselen bu sesleri duyarlar diyelim. Bir de bugün bir duruşma haberi vermek istiyorum. Yine atlarla ilgili olduğu için Büyük Ada yangını davasının duruşması görülecek yarın. Olayı kısaca hatırlatayım ben. Bu senenin ilk günü olmuştu. 1 Ocak 2019'da Büyükada'da fayton atlarının tutulduğu ahırda bir yangın çıkmıştı. Ve bu yangında 9 tane at öldü. 4 at da yaralandı. Yangının çıkma sebebi de şuymuş. At ahırlarının sahibi ahıra kaçak elektrik çekip kullanıyormuş. Yangında işte bu çekilen hattan dolayı çıkıyor yani ihmal söz konusu. Hayvanlara Adalet Derneği avukatları bu ahır sahiplerine suç duyurusunda bulunmuşlar ve yarın yani 20 Haziran Perşembe günü de Adalar Adliyesi'nde duruşması görülecekmiş. Genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçundan dava açılmış. Üç aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor. Hayvanlara Adalet Derneği'nin başkanı Avukat Hülya Yalçın'ın da bu programda konuk almıştık hatırlarsınız. Onu da haberini vermiş olalım. Son olarak bir de etkinlik duyurum var. Ee, Ankara'da bir söyleşi olacak. Ankara Göte Enstitüsü'nde bu cuma 21 Haziran Cuma günü saat 18'de. Nevşin Mengü ve Hilal Sezgin'in söyleşisi bu. Konu başlığı ekoloji ve hayvan hakları. Ee, Hilal Sezgin Almanya'da yaşayan vegan bir serbest yazar, felsefeci ve gazeteci. Ee, İslam, entegrasyon, ekoloji, hayvan hakları ve vegan yaşam üzerine yayınları ve kitapları var. Biraz inceledim. Genelde Almanca yazıyor. Nevşin Mengü'yü eminim biliyorsunuzdur çoğunuz haberci ve gazeteci. O da bir vegan. Hatta kendisinin veganlıkla ilgili bir konuşması var. Daha doğrusu onun deyimiyle kendi vicdanının evrimine dair bir TEDx konuşması var. Çok sevmiştim bu tabirini. Henüz onu dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Benim veganlığa geçişimde de bana çok ilham olmuştu o konuşma. YouTube'da bulabilirsiniz. Konuşmanın adı Bu Ne Vahşi Medeniyet... Bu arada Nevşin Mengü'nün bu ay Bavul Dergisi'nde çıkan yazısının konusu da atlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bugünkü konunun üstüne her zamanki gibi samimi ve içten bir dille anlatmış atları. Keşke Ankara'da olabilseydim ben de. Gerçekten kaçırmazdım söyleşiyi. Evet süremizin de sonuna geldik. Kapatırken hatırlatayım. Bu programla ilgili bütün yorumlarınızı, önerilerinizi bana e-mail atabilirsiniz. İsmim Işıl Kara Elmas. e de isilkaraelmas.gmail.com Konuk çağırmamı istediğiniz birileri olabilir veya şu konuda program yap diyebilirsiniz. Ayrıca programı sosyal medya hesaplarında açtım. Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz